hal edilir. Cünüplük ve onun sonucu olarak gusletme mecburiyeti Kur'an'la, hadis-i şeriflerle ümmetin icma ile sabit dini hakikatlerden birisidir. Abdest de böyledir, gusül de böyledir. Yani dinin 3 5 temelinden bir tanesi gusüldür. Bu sebeple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 vesaire değildir kanama filan değildir büyük oranda çok büyük oranda kadınların da zaten aybaşı ve lehosalık halleri cinsel organ bölgesi ile ilgili sonuçlardır üç şeyi özetliyoruz bir meni çıkması kadından da meni gelir erkekten de gelir 2 cinsel organların birleşmesi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 sakıncalıdır. Dere kenarında abdest alınırken bile bu şart önemlidir. Ancak şu da yoktur. Mesela 5 litre ile gusle alınacak. 7 litre ile gusle alınacak. Şeklinde bir kayıtta fıkıh için yoktur. Neden? Bir, bedeni yağlı olanın temizliğiyle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 necaseti olup yani üstündeki meniyi temizledikten sonra gusül yapacak olanla normal gusül yapacak olan gusül abdesti yapacak olanın temizliği aynı değil. Yani bir banyo var 10 litre su yeter. Bir banyo var 20 litreyle temizlemez. İnsan, e insan mesela bir erkek saç tıraşı olduktan sonra e, kullanacağı su oranı daha yüksek saçını temizleyebilmek için gibi.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 gusül esnasında kıbleye dönmemek edeptendir. Çünkü gusül çıplak vaziyette umumen yapılır. Çıplak vaziyette iken kıbleye dönmemek edeptendir. Ee, o vaziyette, çıplak vaziyette iken dua yapmamak, konuşmamak da, yani böyle abur cubur sözler konuşmamak da e, sünnettendir. Bir husus daha gusülle ilgili gusül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 ...ya dört metre, şöyle... ...on metrekareden fazla... ...büyük hamamlar... ...büyük banyolar olursa... ...yani bir oda kadar, yatak odası kadar... ...büyük bir banyo olursa... ...yaklaşık olarak... ...yani şöyle diyelim... ...üç buçuk, dört metre bir boyu... ...odanın bir duvarı... ...öbür duvarı da üç buçuk, dört metrekare... ...böyle büyük bir... E, ...oda kadar bir banyo olursa... ...orada peştemalle kullanmak... ...daha edebe uygundur diye ulema söylemişlerdir. Ama bu özellikle haramdır anlamında değil. Ee, Müslüman banyosunun kapısını kapattığında e, içeride peştemalsiz de bulunabilir. Peştemalsiz de bulunabilir. Bu peştemalsiz bulunma e, Müslümanın edepsizliği anlamına gelmez. E, ama peştemalle bulunması hani yani büyük bir banyoda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 İnceleyeceğiz inşallah. Ama gusulle bağlantısı bunun gusül cünüplük gibi konulardan gelmiyor. Beden temizliği olduğu için guslüm bir bölümü gibi duruyor. Abdeste mekruh olarak sayılan şeyleri gusül içinde mekruh sayabiliriz. Yani Guslün mekruhları yani hoş olmayan çirkin olan şeyleri nelerdir sorusunun cevabı abdeste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 Oruçla abdestin bir ilgisi yoktur. Bunlar özellikle not düşmemiz lazım. Mescide girebilir abdestsiz bir Cünüp insan, haiz bir insan mescide giremez. Ama tabi Kur'an okumak kelimesi tutmak demek değildir. Dikkat ediyoruz. Kur'an-ı Kerime Mustafa tutmak başka şey. Kur'an okumak başka. Abdestsiz haliyle bir insan oncusu Kur'an okuyabilir. Hiçbir sakıncası yok. E Kur'an okumak için abdest alsan.